225 numaralı konu, Habab ile Ömer arasında geçen olay, evet, Habab bin Eret, Hazreti Ömer'in yanına geldi, Hazreti Ömer onu bir mandere oturttu ve, burada oturmaya yeryüzünde bu kişiden başka layık olan yoktur, ancak bir tek kişi hariç, dedi, Habab X, ey müminlerin emiri, o kimdir, diye sordu, Hazreti Ömer, Bilal'dir, dedi, Habab, hayır, Bilal bu yere oturmak hususunda benden daha layık değildir, çünkü Bilal'i müşrikler arasında koruyanlar vardı, beni ise hiç,